Derya Gürsöğ, Tarbakla birlikte yapıyoruz programımızı. Bugün e, Ahmet Bekmen'le birlikte olacağız. Ahmet'le FUKO ve Foucault düşüncesini, siyasetle bağını, FUKO'nun düşüncesinden siyaset çıkarma gibi provokatif bir başlıkla konuşacağız. Hemen Ahmet'i çok kısaca e, tanıtayım. E, zamanımız dar olduğu için. 1999'da siyasaldan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atada master derecesini yaptı. 2010 yılında da. Yine İstanbul Siyasal'da doktorasını aldı. Doktora tezi sermayenin yetkik inşası Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından e, çıktı. Daha sonra iki tane önemli derlemesi var. E, Barış Alp Özden e, ve İsmet Akça ile Yeni Türkiye'ye varan yol e, iletişim yayınlarından e, çıkmıştı. Neoliberal Hegemonya'nın inşası alt başlığıyla. Yine Barış Alp Özden'le emperyalizm, teori ve güncel tartışmalar Habitus yayınlarından yayınlanmıştı. Çok farklı konularda çalışıyor Ahmet. Bugün aslında uzun yıllardan beri ilgilendiği Foucault ve Foucault düşüncesi üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Merhaba Ahmet Bekmen, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Herkese merhaba, hoş bulduk. Evet, davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Evet, bugün Foucault ve aslında Foucault ve siyaset ilişkisini siyasi düşünce üzerinden e, konuşacağız. E, bazen tabii çok farklı fikirler olabiliyor Foucault ve siyaseti yan yana getirmeyen e, yorumlar e, olurken, e, Foucault'un çok politik bir düşünceye sahip olduğunu iddia eden e, kesimler de olabiliyor literatürde. Ee, özellikle son dönemde e, kullandığı işte biyopolitik, governmentality, yönetimsellik gibi kavramlarla e, politika tartışmasında e, daha fazla e, yer aldı. Ve özellikle 2007'de Times dergisi galiba e, kendisini e, bu konularda en fazla atıp yapılan insan haline geldiğini yazmıştı bir ara. Evet ne diyorsun Foucault ve siyasi e, düşünceler tarihinde Foucault'un yeri konusunda? Girelim istersen. Yani birkaç e, aşamada veya kademede tartışılabilir bu konu tabii ki. Yani önce bir Foucault'nun siyasal düşünceye erişticileri eeenden bahsedilebilir. Ve kademeden kademe giderek acaba Foucault nasıl bir hani siyaset düşünüyordu? Siyaseti iktidarı nasıl e, a, a, anlıyordu? Ve işte hani e, konuşmamda başlıyordu. Foucault'dan bir siyaset çıkar mı? E, sorusuna doğru e, ilerlenebilir. E, e, aslında e, Foucault genelde e, bu devlet, ideoloji, siyasal düşünce, hukuk e, gibi meselelere aşağı yukarı aynı stratejiyi uyguluyor. Bunları aslında önemsizleştiriyor. Yani reddetmiyor. E, Foucault'a hukuk çok ön planda değildir. Hukuk, idare e, alanı çok ön planda değildir. Devlet çok e, ön planda değildir. Siyasal düşünce, siyasal düşünce tarihi çok ön planda değildir. Bunları reddetmek esas meselenin bunlar olmadığını, modern toplumda iktidar e, ilişkilerinin ve iktidarı anlayış biçiminin çok daha farklı ele alınmasını e, gerektiği üzerine bir e, vurgusu var bu, bu konu. Dolayısıyla yani mesela eğer siyasal düşünceden başlayacaksak şeyi anlamak lazım. Foucault'un çok önemli sualanlarından biri diyelim kralın kafasını kesin. Bu, bu şu anlama geliyor yani hani eğer iktidarı anlamak istiyorsanız kral üzerinden konuşmayın. Kralı anlamaya çalışarak konuşmayın. Hobbes bize ne yapıyordu? Bu... Leviathan'ı gösteriyordu değil mi? Leviathan'ın giriş kapağını düşünün. Evet. Aa, o giriş kapağında bir tane iktidar vardır. Elinde bir asa, bir kılıç tutan ve e, o beden bir e, tebada oluşur. Tebalar, tebaayı oluşturan bireylerden oluşur. Ve işte Hobbes bize e, bir tür eğer siyasi, modern siyasi düşüncenin kurucu ismi olarak kabul edersek e, Hobbes'u, bir e, sembolisyen olarak kabul edersek Hobbes bize o tebayla muktedir arasındaki ilişkinin kurulmasını anlatır. Bir akit, bir sözleşme e, anlatır. A, bir meşruiyet hikayesi e, anlatır e, aslında. Foucault bununla ilgilenmez. Foucault bunu reddetmez, e, bu, bu, bu, bu, bu, yok saymaz. Ama ikincileştirir söylediğim gibi. Foucault'un esas ilgilendiği şudur. O tam da resimde temsil edilen bireyler Nasıl orada durabiliyorlar? Kişiliksizleştirilmiş, hiç birinin yüzü yoktur o resmi e, hatırlayacak olursanız, kişiliksizleştirilmiş yan yana, e, hiç sorun çıkarmadan bir e, uzamın içerisinde e, ki o uzamın ismi işte Leviathan nasıl duruyorlar? Bunu mümkün kılan nedir? Dolayısıyla aslında bu iktidar sorunsalı tamamen e, tam da o meşruiyet ilişkisini oluşturan bir akitten bahsediyorsa, Hobs e, karşı tarafı yani tebayı buna müsait ve mümkün kılan nedir? O mekanizmaları anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla siyasal düşünceler tarihi tam da yani e, işte bir kanun olarak alır. siyasal düşünceler tarihini Hobs modern siyasal düşünceden başlıyorum. Ki antik Yunan'a kadar giden bir siyasal düşünceler tarihi de var ama evet. e, hani modern siyasal düşünceler tarihini alırsak sorunsalı meşruiyet olan sorunsalı e, iktidarın meşru temeller üzerine yükselmesi olan bir siyasal düşünce geleneğini çok önemli görmüyor bunun yerine bu e, akti mümkün kılan e, temel e, daha temeldeki hususlar nedir iktidar ilişkileri ve ona odaklanıyor evet, e, peki Bundan evet. dolayı onun e, çok siyasetle iştigal etmediğini e, bunu görmediğini söyleyenlere bu perspektiften bakınca katılıyor musun yoksa burada başka bir siyaset var mı Ben hiç katılmıyorum konu e, senin hani ilk başta söylediğin e, şeyin ikinci tarafındayım gayet politik bir a, düşünür olduğu e, kanaatindeyim yani bu bütün siyasi tahayyülünü beğendiğim anlamına gelmiyor ama A, gayet politik e, old, olduğunu e, düşünüyorum. A, bu politika nerede? Ne diyelim? Olayı e, Bodio'nun kullandığı alanda olayı nedir diye sorarsak bana kalırsa 68'dir. 68 e, olayları ve 68 olayları içerisinde tokonun edindiği yerdir. 68'den ne kastediyorum? E, i̇şte Fransa üzerine baktığınızda ki o biraz o özelden konuşuyor elbette ki. Ee, Komünist Parti'nin yarattığı hayal kırıklığı e, muhalefet e, içerisinde e, bir, bir çok aslında muhalif e, düşünür, entelektüeli e, oradan soğutuyor. Kendisi aslında biliyorsunuz genç yıllarında bir Komünist Partisi üyesi. İki üç sene e, orada alt üzerin e, öğrencisi olarak e, var oluyor. Çok hızlı ayrılıyor ama 68 sonrasında gelişen e, olaylar tam da bir merkeze bağımlı olarak siyaset yapma veya bir re merkeze referansla siyaset yapma işte o durumda o konjonktürde bu komünist parti ve işçi sınıfı bütünlüğü oraya referansla e, siyaset yapmanın dağılması bazı kesimlerde ve siyaset yapmanın çok farklı alanlarının ortaya çıkması. Ee, ve bu alanlar genelde çok külli alanlar değil, ee, işte hani ulusalcılık gibi, işçi sınıfı siyaseti gibi çok bütünsel, çok külli alanlardan ziyade çoğu tekil alanlarda e, siyasetin yapılabileceği, iktidar ilişkilerinin buralardan değiştirilebileceği mevzu ön plana çıkıyor. Hiç şüphesiz ki Fukuyu etkileyen, FUKO'nun düşüncesini yani düşünce çarkını kuran, Meselenin e, bu, bu olduğunu düşünüyorum ben. Peki bu çerçeveden baktığımızda ideoloji meselesine, meselesine nasıl yaklaşıyor? E, i̇deoloji nerede e, duruyor FUKO'da? Aslında ilk dediğimi tekrarlayacağım e, burada da. Yani ideoloji neticede e, bir doğruyu esas alır, yanlışı gösterir der. Yani ideolojik eleştiri, ideoloji eleştirisi dediğimiz şey aslında bir tür bulanıklaştırma, opaklaştırma, bilinmez kırma, yanıltma, manipüle etme bu gibi mekanizmaları esas alır. Ve bir tür bunların dışında duran bir doğruyu ön varsayar. Dolayısıyla bilimi ön varsayar Foucault'a göre. Foucault'un tam da aslında sallaştırmaya çalıştığı şeyler bu doğru ve bilimsellik meselesi zaten. Hı hı. Bilimin bilim dışına bakıyor. Bir bilimin kendisini veya doğru norm olan kendisi denen şeyi sorunsallaştırdığı için zaten oradan ideoloji eleştirisini kabul etmesi kendini inkar olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani ilk başta dediğim gibi ideoloji meselesini çok fazla önemsemiyor, önemsizleştiriyor, ikincileştiriyor yani modern toplumda manipülasyon, yanıltma gibi mekanizmaların olmadığını söylemiyor. Ama esas anlamamız gereken meselenin norm ve doğru olan şeyin nasıl oluştuğuna e, dair söylenme pratiklere bakılması gerektiğini bize anlatıyor. Eyvallah çok güzel. O zaman buradan biraz daha onun e, üstünde durduğu kavramlar üzerinden devam ederiz. Ama ilk önce isterseniz e, açık radyodayız bir müzik e, arası verelim. E, valla benim aklıma e, direkt Pink Floyd, We Don't Need No Education e, geldi. Another Brick on the Wall. İlker, isterseniz onu bir dinleyelim, daha sonra devam edelim. Buyurun. Merhabalar, Ahmet Bekmen'leyiz. Foucault ve siyaseti tartışıyoruz, şarkımızı dinledik. Evet Ahmet, nasıl yaklaştığını ve neyi önemsediği üzerinde durdun Foucault'un, neyi görmek gerektiğini vurguladın. Peki içinde yaşadığı siyasal sistem, liberalizm, bunlar hakkında neler söylüyordu? İşte bu... Hakikaten FUKO'nun en e, çarpıcı olan ve son dönemde de çokça üzerinde dolanan yönetimsellik, yönetişimsellik, e, biopower yani bio iktidar meselesine döndüğü noktalar e, bunlar. Gerçekten çok kafa acıcı e, oluyor. E, liberalizmi bir siyasal düşünceler tarihi içerisinde okumak biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bir meşruiyet e, ve özne ve bir tarih sorunsalı içerisinde Mümkün. Yani bunları anlatır bize siyasal düşünceler tarihi. Halbuki Foucault'un beralizm anlayışına baktığımızda gayet somut yönetim pratikleri, yönetim rasyonelitelerini bize hitap ediyor. Foucault'u anlamanın en önemli anahtarı, benim anlayabildiğim kadarıyla kendimi Foucault uzman olarak görmüyorum ama e, anlayabildiğim kadarıyla Foucault'u Foucault e, görmenin, e, nüfuz edebilmenin yolu aslında Foucault'un her şeyi ama her şeyi son derece somut ve maddi düşündüğü. Bir tür aslında kaba materyalizm bile diyebileceğimiz kadar e, somut düşünüyor. Disiplin dediğimiz şeyler gayet bedenin üzerinde işleyen mikro e, iktidarlardan e, oluşuyor. Veya, veya liberalizm dediğimiz şeyler bir soyut düşünce e, olarak da çok bir şey ifade etmiyor. Liberalizm nasıl örgütleniyor? Liberalizm e, gündelik hayat içerisinde nasıl bir yönetim rasyonelitesi ortaya koyuyor? Ve bu yönetim sadece devlet tebaa arası içindeki ilişkiler değil. Sivil toplum nasıl organize e, oluyor? idare nasıl organize oluyor? Buradaki organizasyonlarda çok farklı organizasyonlarda işleyen yönetim rasyoneliteleri mekanizmaları ne? Pratikte gündelik nasıl oluyor? Böyle bakmaya başladığınız anda FUKO'yu anlamanız daha kolay oluyor. İşte Tam da bu yüzden Foucault liberalizmi veya genel olarak aslında siyasal düşünceyi, siyasal düşünce tarihini olumsuzluyor. Bunun bir tür soyutlama olduğunu, bize gerçek yaşanını göstermediğini inliyor ve teorisini aslında yönetim pratiklerine ve mekanizmalarına ve söylemlerine doğru çeviriyor. Liberalizm de bunlardan biri. Fuku açısından bir yönetim rasyonelitesi. Anladım. Ve açıkçası bu 5-10 dakika içerisinde de <gülüyor> ele alınamayacak kadar geniş ama temelinde şu me mevzu yatıyor. Az yönetmekle ilgili bir şey. E, toplumun kendi mekanizmalarının, toplumun kendi doğal e, dinamiklerinin serbest bırakılması ama bu serbest bırakılma aralıklarının düzenlenmesi. Aslında bir tür Devletten ziyade büyük e, isimli devletten ziyade küçük idari mekanizmalarla a, hareket sahalarının düzenlenmesi ve bu hareket sahası içerisinde bireylerin özgür bırakılarak aslında toplumsal dinamiklerin bir tür zenginlik yaratması. Dolayısıyla burada iktidar dediği şey FUKO'da liberal iktidar diye bir şeyden bahsedeceksek veya yönetimden sınırlamak üzerine kurulan bir şey değil. Aksine bireyleri sınırları belirlenmiş bir hareket alanı içerisinde özgür bırakmak ve onların dinamiklerini, potansiyellerini açığa çıkarmaktan ibaret. Eyvallah. O zaman bu pratiklere yoğunlaşmak, senin bir daha e, materyalist dediğin hal aslında onu bir yandan da tarihçi yapıyor tabii ki de o pratiklerin e, tarihsel... Kendisini de, bir tarihçi gibi. görüyor zaten, bir evet. arşivci olarak görüyor. Aynen bu anlamda metodolojik anlamda da evet. çok önemli katkısı var. Peki burada tekrar en fazla tartışma başlıklarından bir tanesine geliyoruz olan iktidar ve direniş arasında kurduğu ilişki. Yani direniş her yerde iktidar her yerde bazen çok jenerik olarak da algılanabiliyor ve çok tekrarlanabiliyor. Buradaki iktidar direniş ilişkilerini nasıl bu bağlamda görüyor peki? Ya onu bir kitap ayraçları üzerinde veya kupalar üzerinde yazan iktidar her yerdedir, direniş de her yerdedir şeyi o kadar da aslında radikal bir husustan <gülüyor> bahsetmiyor. Biraz o şeyleştirilmiş bir durum. <gülüyor> aslında şundan bahsediyor. Modern toplumlarda iktidar bir strateji alanıdır. İktidar taktik ve stratejiler üzerinden işler. Tam da her şey çok maddi, çok somut baklayı Kendisine düstur edindiği için bu seviyede e, bakıyor. Aslında bir iktidar e, ilişkileri alanını devamlı analiz etmeye e, çalışıyor. E, bunu yaptığımız anda zaten işin içerisinde direkt direnişle geliyor. Aynı strateji alanı içerisinde, aynı stratejik alan içerisinde iktidar bir hamle yapıyor. Bu hamlenin karşısında elbette ki bireylerde bir... Özgürlük stratejisi de bu iktidarın koyduğu sınırlardan kurtulabilme stratejisi de ortaya çıkabiliyor. Bunun karşısında iktidar başka bir taktik ve stratejiyle tabii ki şey yok. Dolayısıyla aslında her ne kadar kendisi diyalektik, Hegel çok olumlamasa da bunları benim anlayabildiğim kadarıyla biraz kaba gelebilir ama Hegel'yen yani köle efendi diyalektiğinin A, belli bir versiyonunu tekrarladığını söylememiz mümkün diye e, düşünüyorum <gülüyor> a, somut buradan ne siyaset ö, öneriyor biraz da hani bu genel iktidar direniş ilişkisi dışında somut nerelere e, bakıyor derseniz evet. e, temel meselelerinden biri özne olduğu için e, iktidarın özneyi kurduğunu düşündüğü için e, aslında a, öznelik pratikleri özneleşme karşı pratikleri veya özneleştirme iktidarın özneleştirme pratiklerine karşı ortaya çıkan bir tür karşı özneleşme pratikleri diyebileceğimiz şeyler e, özellikle hayatın son dön döneminde Foucault'yu çok e, ilgilendiriyor. Kişinin kendi bedeni üzerindeki tasarrufunun artabilmesi, kendisini e, e, mesela liberalizmin kurguladığı gibi yararlı, faydalı, efektif bir özne olarak Değil de estetik ruhani bir özne olarak nasıl kurabileceği konusu onu son derece heyecanlandırıyor. Bu tabii muhalefetin çok daha bilindik biçimlerine yabancı yani o zamana kadar daha sınıf temelli örneğin sosyalist direniş ve veya işçi sınıfı direnişi pratiklerine çok yakın olmayan bir şey dolayısıyla yani Foucault'dan siyaset çıkmaz lafı çokça söylenir. Fakat ben hep buna karşı şu yani konu siyasi tahviline karşı benim de bazı rezervlerim olmakla beraber şunu önemli görüyorum. Bir konuşmasında bir yaptığı söyleşide mesela şey der. Sosyalistlerin en önemli sorunu der. Bir yönetimsellik ortaya çıkaramamalarıdır. Yani aslında sosyalistler basit, klasik, sosyal demokrat yönetimsellik e, şeylerini, e, temalarını tekrarlamaktan ibaret e, kalıyorlar. Ve bir sosyalist yön e, günlük hayat pratiği nasıl olabilir? Veya bir kamu düzeni eğer sosyalist sistemde olacaksa bu kamu düzeni nasıl düşünülebilir? Bunlar liberalizmin ortaya koyduğu e, tarihsel e, tema ve parametrelerden farklılaştırılabilir mi? Gerçekten e, sosyalist düşünce içerisinde e, bunun çok işlenmediği kanaatindeyim ben de veya az işlendiği kanaatindeyim. Dolayısıyla e, aslında Fukunun siyasi düşüncesinden çok nasiplenmeyen buna karşı duran kesimlerin de bu gibi sorulardan çok fazla sorunsal, dert ve pratik çıkarabileceği kanaatindeyim. Eyvallah. Zaten bu e, demin de iktidar direniş ilişkisindeki diyalektiğe dikkat çekerek başka bir gelenekle de bağlantı kurduğunda aslında hani söylenen e, direnişi iktidarla çok fazla iç içe koyduğu ve hani iktidar dışında direnişi görmediğine dair evet. yorumlara da sen karşı çıkmış oluyorsun tabii ki de böylece. Ee, bunun olasılığının olduğunu söylüyor ama bu konuda çok derinleştiğini söyleyemek. Yani <gülüyor> evet. çok, çok şey yok. Çok, e... Devamlı bir aralık düşünüyor ee, ama e, yani bir sosyalist ya, e, işçi sınıfı hareketinin ortaya koyduğu kadar temel mesele. Mesela Gramsci'den herhalde, Gramsci'de birçok yakınlığını bulabilirsiniz sorunları ele alma konusunda vesaire. Evet. Ama tabii ki Gramsci'nin bu konudaki daha açılımcı, devamlı bir olanak, olasılık arayan e, bir daha radikal özgürleşme siyasetini e, FUKO'da bayağı bir kırıntılarını görmekte. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok tadımlık güzel bir e, sohbet oldu. E, FUKO ve siyaset ilişkisine dair e, kabul edip de programımıza geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet e, bir bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin daha sonuna geldik. Haftaya yine pazartesi sabahı birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.